Çocukları dijital dünyada güvende tutmak. Günümüzde çocuklar, dijital dünya ile erken yaşta tanışıyor. Tabletler, akıllı telefonlar, çevrimiçi içi oyunlar ve sosyal medya platformları artık hayatlarının bir parçası haline geldi. Ancak bu hızlı dijitalleşme, beraberinde ciddi tehlikeleri de getiriyor. Ebeveynler olarak çocuklarımızı sadece fiziksel olarak değil, sanal dünyada da korumak zorundayız. Dijital tehlikeler, internet ortamı, çocuklar için eğitici içerikler kadar zararlı verilerde barındırıyor. Uygunsuz videolar, şiddet içerikli oyunlar, siber zorbalık, istismar girişimleri ve kişisel bilgilerin çalınması gibi tehlikeler her an kapıda bekliyor. Bilhassa sosyal medyada yayılan, challenge, adı verilen tehlikeli akımlar, çocukların hayatını doğrudan tehdit edebiliyor. Ebeveyn sorumluluğu, anne babalar olarak ilk görevimiz, çocuklarımızı bu dijital dünyada bilinçli bireyler haline getirmektir. Sadece yasaklamak değil, bilinçlendirmek önemlidir. Ebeveyn denetim uygulamaları kullanılmalı, ekran süresi sınırlanmalı ve çocuklarla dijital dünyada neyle karşılaştıkları hakkında samimi iletişim kurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, en etkili koruma, bilinçli yönlendirmedir. Ahlaki ve dini duyarlılık Çocuklara dijital mecrada sadece teknik güvenlik değil, ahlaki ve İslami bilinç de kazandırılmalıdır. Onlara, ekran karşısında da Allah'ın her an kendilerini gördüğünü, izledikleri içeriklerin kalplerine etki ettiğini ve İslami terbiyeyi dijitalde de korumaları gerektiğini öğretmeliyiz. Hazreti Lokman'ın oğluna öğütleri gibi, Bugün de dijital ortama dair hikmetli nasihatlere ihtiyaç vardır. Mahremiyet ve görsel içerikler Çocukların fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması, mahremiyet ihlali anlamına gelebilir. Ayrıca bu tür görseller kötü niyetli kişilerce kullanılabilir. Müslüman ebeveynler, çocuklarının mahremiyetini korumalı, fotoğraf ve videoları paylaşmadan önce bu sorumluluğun farkında olmalıdır. Her çocuk, kendi özel alanına ve korunmaya layıktır. Emanete sahip çıkmak, çocuklarımız bize Rabbimizin birer emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak, onların dijital dünyada da güvenli, ahlaklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamakla mümkündür. Teknoloji, hayatımızdan çıkarılamaz ama yönlendirilebilir. Müslüman aileler olarak sorumluluğumuzu unutmadan, dijital çağda da çocuklarımızın yanında olmalıyız.